Bu hafta değerli kardeşlerim e, yeryüzüne İslam davetinin yayılması e, bazı meliklerin, hükümdarların e, onların İslam'a çağrılması onlarla yazışma yani mektuplaşma ve Halid İbni Velid ve Amr İbni As radıyallahu anhımaların İslam'a girişleri konusundan bahsedeceğiz. Dersimiz konumuz 57 ve dersimiz 120 120. ders 120 dersi göreceğiz inşallah. Evet. Şimdi Hudeybiye Sulhü yani anlaşması gerçekleşmişti biliyorsunuz bunları anlattık. Bu anlaşma <gülüyor> neticesinde e, Arap Yarımadası'nın iç bölgelerine ve dış bölgelerine İslam davetinin yayılması için bu Hudeybiye anlaşmasının büyük bir tesiri etkisi oluyor. Çünkü bir boşluk meydana geliyor bu anlaşmayla yani savaş işi biliyorsunuz 10 sene durdurulacak. Bunun neticesinde de İslam daveti yayılmaya başlıyor. Çünkü bu din evrensel bir din idi ve bu dinin nuru her bölgeye gitmesi, yayılması gerekiyordu. Beşeriyetin, yani insanlığın hepsinin kalpleri bu dinin hidayeti, doğruluğu ve temizliği ile e, temizliğiyle kendilerine e, nail olması bunu elde etmeleri gerekiyordu Dolayısıyla bu dinin yayılması için davetler başladı davet mektupları Aleyhisselatu vessellam e, meliklere krallara ileri gelen insanlara bazı mektuplar yazdı Peygamberimiz Sallallah aleyhi ve sellem yani uzak bölgelere bu mektupları e, yazarak oranın sakinlerinin dünya saadetini ve ahir dünya saadetini elde edip ahiret azabından da kurtulma, kurtulmaları için Allah'ın rahmetine nail olmalarını onların da o nasipten almalarını elde etmelerini umuyordu. Bu sebeple e, Allah Azze ve Celle'nin de emri üzere Mektuplar gönderdi. Birinci mektup değerli kardeşlerim birinci mektup Kaysere. Yani Rum'un o zamanki Rumların meliki hükümdarı eee Kaysere gönderilen mektuptu. Bu Kayser Rumlara verilen Rumların meliklerine yani krallarına verilen bir genel bir ad. Evet. Aynen hani Osmanlı da padişah olduğu gibi Padişah deyince tüm Osmanlı sultanlarına padişah ismi veriliyor. Ya, ondan dolayı. Evet. Ee, gönderdiği sahabe, yani elçi olarak gönderdiği sahabe Dıhye bin Halife el-Kelbi'dir. Evet. Bu sahabenin suretine Cebrail aleyhisselam girerek geliyordu. Bazen aleyhisselatü ve Bu sahabenin suretinde geliyor Evet. Bunu Kayser'e gönderiyor. Eee... Kayser'e gönderdiğinde yani Rumların Melikine o zaman orada e, Kureyşlilerden ticaret için gelenler oluyor. İçlerinde Ebu Sufyan da var. Yani henüz daha Müslüman olmamış Ebu Sufyan. Kureyşli tüccarlar, tacirler o zaman Şam bölgesinde oradalar. E, bu Kayser'e kralın ismi de e, Hırakli Hırakli denen bu kral bu tüccarlardan yani müşriklerden bu gönderilen e, mektubu aslını ve yani aleyhissalatü vesselam'ın peygamberliğini soruyor adeta test ediyor şimdi ondan bahsedecek bu olay Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında anlatılıyor Hadis Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ıma rüayet ediyor. Ebu Sufyan diyor. Ebu Sufyan ee, Hıraklı denilen krala haber veriyor. E, Kureyş'in kervanıyla birlikte gelmiş. E, Şam'da ticaret için bulunuyorlar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz bir anlaşma yapmış. Yani Hudeybiye Anlaşması gerçekleşmiş. Bu anlaşmanın neticesinde Ebu Sufyan fırsat bulup işte ticarete gidiyor. Bu ticaretin neticesinde işte Şam'da bulunuyorlar. Melik olan, kral olan Hıraklı ise şeye gelmiş. Beyt-i Maktis'e. Yani Kudüs denilen yere geliyor. Oraya ziyaret için veyahut da oradaki işlerini halletmek için geldiğinde Kureyşli bu tacirler başta Ebu Sufyan'da orada. Orada Melik Herakli Rum'un ileri gelenlerin topluyor değerli kardeşlerim. Sonra da bir tercüman çağırıyor. Tercümanı çağırıyor. Sonra bu Kureyşli tüccarları da tabi çağırıyor. Ee, tercümanı da onlarla kendisi arasında tercümanlık, tercümanlık yapması için çağırıyor. Diyor ki tercümanın vasıtasıyla sizin diyor bu adama yani peygamber diye iddia eden kimseye nesep bakımından, soy bakımından en yakın olanınız kimdir? Ebu Sufyan benim diyor. Yaklaştırıyor onu kendisine. Şöyle yakına gelin diyor. <gülüyor> Sonra da arkadaşlarını da diyor yani diğer tacirleri Mekke'den gelen müşrikleri de onun hemen arkasına yaklaştırın diyor. Onu da yaklaştırıyorlar. O yani diğer müşrikleri de Ebu Süfyan'ın hemen arkasına adamları, kralın adamları yerleştiriyor. Sonra diyor ki kral Herakle, eğer diyor benim sorduğum sorularda yalan söylerse diyor Ebu Süfyan'ın arkadaki arkasındakilere siz de onu yalanlayın. Yani doğru söylemiyor diye söyleyin diyor. Ve başlıyor Hirakli denen bu kral Rum kralı Meliki sorular sormaya. Ebu Sufyan diyor ki vallahi diyor utanmazsan diyor yalan söylerdim. Birçok yalanlar uydururdum diyor. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyor. Birçok yalanlar uydururdum. Sonra bu Melik ilk soruyu soruyor, Herakli. Bu adamın nesebi nasıldır? Yani soyu hakkında ne diyorsunuz? Deyince o da, Ebu Sufyan da doğruyu söylüyor tabii. E, Neseb sahibidir. Yani soylu bir aileden, soylu bir nesli vardır diyor. Sonra e, herhangi bir kimse diyor, sizden böyle bir şey söyledi mi? Yani böyle bir peygamberlik iddiasında bulundu mu diyor. Kral soruyor. O da hayır diyor. Peki diyor babalarından bu Muhammed Aleyhisselam kast ederek babalarından melik yani kral olan bir kimse var mıydı? O da hayır diyor. Peki insanların diyor ona üst tabakaları mı yoksa alttaki zayıflar mı tabi oluyorlar diyor. Ebu Süfyan alttakiler diyor. Zayıf kimseler tabi oluyor Peki artıyor mu eksiliyor mu bu sayı diyor. Ondan sonra o da artıyor diyor. Tekrar soruyor, peki onun diyor dinine kızarak dininden irtidat eden yani İslam'ı kabul ettikten sonra tekrar o dinden çıkan var mıdır? diye soruyor. Ebu Sufyan hayır diyor. Siz diyor onu bir yalanla itham eder miydiniz? Yani bir yalanı var mıydı? diye sorunca size böyle şeyler söylemeden önce hayır diyor. Sonra diyor o soruyor kral. Hiyanet eder mi? Kadır yapar mı? diyor Hayır diyor. Hiyanet etmemiştir diyor. Ee, sonra da diyor ki bizimle onun arasında belirli bir müddet vardır. Yani bir anlaşma yaptık. Ne yapacağını bilmiyoruz diyor. Burada kralın sorduğu e, soru yani ahdine vefasızlık gösterir mi? Hiyanette bulunur mu? deyince hayır diyor. Ama diyor bizim onunla aranızda bir şey var. Anlaşma var. Ne yapacağını bilmiyoruz diyor. Sonra Diyor ki, ben diyor kendiliğimden bir şey söylemeye muktedir olamadım, sadece bunu söyleyebildim diyor, Ebu Sufyan. Yani bizimle onun arasında bir anlaşma var, ne yapacağını bilmiyorum ifadesini söyleyebildim, kendimden bunu katabildim diyor. <gülüyor> evet. Sonra, yani devam ediyor, onunla diyor savaştınız mı diyor, Heraklıl. Ben yani bir savaşınız oldu mu? Evet diyor, peki durum nasıl? Bazen o bize galip gelir, bazen Biz ona galip geldik diyor. İşte Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları'nı kast ederek. Ondan sonra. Peki diyor, e, size ne emrediyor bu peygamber dediğiniz adam diyor. O da diyor ki bize Allah'a, sadece Allah'a ibadet etmeyi ve hiçbir şey ona şirk koşmamayı ve babalarımızın söylediği şeyleri de terk etmemizi, babalarımızın dinini terk etmemizi emrediyor. Namazı, ondan sonra zekatı, doğru söylemeyi iffetli olmayı, çekinmeyi ve akrabayı ziyaret etmeyi emrediyor bize, bize diyor. Sonra adam tercümanına diyor ki? De ki ona diyor, sana diyor, bu adamın, ben peygamber denilen adamın nesebinden sordum, sen bana onun değerli bir nesebi yani soy olduğunu söyledin. İşte rasuller de diyor, Bak şimdi Hıraklı cevap veriyor. Peygamberler de böyle değerli bir soy içerisinde gönderilir. Onların soyları temizdir diyor. Ve sana e, sordum. Bu sözü yani peygamberlik iddiasında bulunan bir kimse var mıydı? Diye sana sordum. Sen hayır dedin diyor. E, eğer diyor. Bir kimse bunu söylemiş olsaydı diyor, sizin kavminizden, peygamber iddiasında olmuş olsaydı, o zaman diyecektim ki, bu da onu taklit ediyor, ona onu örnek alıyor diyecektim diyor. Ama hiç kimse böyle bir iddiada da bulunmamış. Sonra sana sordum, babasından, e, babalarından herhangi birinin melikliği, krallığı söz konusu muydu? Sen hayır dedin. Eğer babalarından birinin, Melikliği, idareciliği söz konusu olsaydı o zaman o da onu istiyor diyecektim diyor. Sana diyor yalanla töhmet edilir mi, itham edilir mi diye sordum. E sen e hayır dedin diyor. E bundan önce bir yalanın söz konusu müydü diye. Ben biliyorum ki diyor kral, insanlara yalan söylemeyen dikkat, insanlara yalan söylemeyen Allah'a hiçbir şekilde yalan söylemez diyor. Kral bunu söylüyor. Ne kadar akıllı, zeki bir adammış. Ama o zekasına rağmen sonuçta gelecek iman etmiyor. Edemiyor daha doğrusu. Evet. Sonra ben diyor sana sordum ona insanların şereflileri üst tabakalar mı yoksa alttakiler zayıflar mı tabi oluyor? Sen de dedin ki zayıfları tabi oluyor dedin. İşte rasullerin tabileri. Rasullerin tabileri onunla peygamberlere tabi olan peşinden giden kimseler böyle zayıf kimselerdir diyor. Sana sordum artıyor mu eksil, eksiliyor mu? Sen de dedin ki artıyorlar. Yani bu sayı gittikçe artıyor. İşte böyledir. İman işi böyledir. O tamamı erecektir diyor. Onun dinine girenlerden herhangi bir şey irtidat edip dininden çıkıyor mu kızarak diye sordum. Sen de hayır dedin. İşte iman böyledir kalplere girdiği zaman, diyor, onun nuru, iyice kökleşir, karışır, diyor. Kalbe iyice girdiği zaman. Sana sordum, yani, hiyanet eder mi? Ahdine vefasızlık gösterir mi? Sen dedin ki, hayır, işte Rasuller, peygamberler böyledir, kesinlikle onlar hiyanet etmezler, diyor. Sana ne emrediyor, diyor, sordum. Sen de Allah'a, sadece Allah'a ibadet etmeyi, hiçbir şeye ona şirk koşmamayı ve Putları ibadetten de e, yasaklıyor. Namazı, sadaka vermeyi, iffetli olmayı emrediyor." dedin diyor. "Eğer diyor, o senin söylediğin şey hak ise, yani Ebu senin söylediğin şeyler doğruysa, o zaman şu ayaklarımın üzerinde durduğum yere sahip olacaktır. Orayı ele geçirecektir bu peygamber." Diyor. Muhakkak ki ben onun zuhur ettiğini, yani çıktığını biliyorum diyor. Biliyorum. Ama sizden olacağını bilmiyordum diyor. Yani sizin gibi Araplardan çıkacağını zannetmiyordum diyor. Eğer diyor ben ona kavuşacak olsam, ona erişecek olsam diyor, elbette onunla, ona imkan bulsam, onunla buluşmak, görüşmek için, Zahmete katlanırdım ve ayaklarını yıkardım onun diyor. Sefhanallah. Ne kadar hidayete yakın bir insan. Sonra da bu adam Hıraklı, Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği mektubu, o Dıhya'nın getirdiği, Dıhya'nın getirdiği mektubu istiyor. Mektubu e, okuyor. Mektubu okuyor içerisinde şunlar yazılır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Muhammed'den Allah'ın kulu Muhammed'den, kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü, yani Rum'un lideri her lira bir mektuptur diyor. Selamun ala men ittebeal Hidayete tabi olanlara selam olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir ibare var. Musa Aleyhisselam Firavun'a karşı Esselamu ala menittebe'an huda diye selam veriyor. Selam hidayete tabi olanlara olsun diye. Bu selam kardeşlerim bu hem o Kur'an-ı Kerim'de geldi üzere hem de burada geldiği üzere kafirlere veriyor. Ya Müslüman Müslümana bu selamı vermez. Bazen insanlar yanlışlık yapıyorlar ben hutbelerde de duydum. Esselamu ala menittebe'an huda diye selam diyor. Doğru değil. Kafir olan kimselere bu selam verin. Evet böyle bir selamla başlıyor aleyhissalatü vesselam. Selam idarete tabi olanlara olsun diyor. Sonra sözüm bundan sonrası seni diyor İslam'a çağırıyorum. Aleyhissalatü vesselam yazısında. Tabi kendisi okuma yazma bildirme, bilmediği için yazdırıyor bunu. Ee, Müslüman ol. Müslüman oluyor Müslüman olursa senin için ecri Allah iki kat verir. Eğer diyor Müslüman olmazsan, yut çevirirsen, o zaman sana tabi olanların günahı da senin üzerindedir diyor. Yani senin tebaanın, senin halkının günahı da senin boynunadır diyor. La ilahe Sonra şu ayet-i kerime yazılıyor. Ya ehl-el kitabı, ta'alev ilâ kelimetin seva'em beynena ve beynekum ellâ nâbude, ellâ nâbude illallâhe ve lâ nüşruke bihi şey âmr. Ey ehli kitap bizimle sizin aranızdaki ortak eşit olan kelimeye gelin. O nedir? Sadece Allah'a ibadet edelim. O'na hiçbir şeye, ona hiçbir şey şirkoçmayalım. O'na yettakibe, ba'dunaha'dan erbabe. Birbirimizi de rapler edinmeyelim. Buna gelin diyor. Erbabe min Allah'ın dışında birbirimizi rapler edinmeyelim. eğer yüz çevirirseniz, dönerseniz, bunu kabul etmezseniz şahit olun ki فَقُولِ شَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمٌ Biz Müslümanlar Evet, bu yazılıydı. Bunu okuyor. Ebu Sufyan diyor ki, Söyleyeceğini söylediği zaman, bu mektubu okuma işi bittiği zaman, böyle büyük bir gürültü kopuyor. Melik'in, Hirakli'nin bulunduğu ortamda çok büyük bir gürültü kopuyor. Sesler yükseliyor, böyle karmaşık bir ortam olunca, diyor ki biz çıkartıldık. Ve bu bizi çıkarttılar diyor bulundukları yerden. Ben de diyor arkadaşlarıma dedim ki Ebu Kepşe'nin işi büyük oldu bu. Hükümdar bundan korkuyor dedim diyor. Ebu Kefşe de Ali dedelerinden birinin e, ismidir. Araplar böyle adetleri üzere e, bir önemli bir olaya nispet edecekleri zaman böyle derlermiş. Yani Muhammed'in işi büyüdü. eee bu adam da, bu kral da ondan korkuyor. Dedim diyor. Evet. Ve ben diyor, e, İslam'a girinceye kadar biliyorsunuz, Ebu Sufyan'ın İslam'a girmesi, e, Mekke'nin fethiyle olmuştur. Mekke'nin fethinden hemen önce o anlar gelecek inşallah. E, İslam'a, Allah beni İslam'a girindirinceye kadar ben diyor, bu işin yani e, İslam'ın Öyle zafer kazanacağını galip geleceğine kesin inanıyor inanmaya devam ettim diyor. İsra'nın galip geleceğine e, inanmaya devam ettim diyor. İbnu Natur adında bir adam var. Bu da eee Beyt'ül Makdis'in e, sahibi yani orada e, vali olarak görevli bir kimse. Eee <gülüyor> Bu adam Şam'da Şam Hristiyanları üzere bu adamın bir şeysi var. Psikoposu. Yani dini bir lider. Hıraklı buraya geldiğinde yani Rum'un lideri bakıyorlar ki Hıraklı'da böyle sıkıntılı bir durum var. Yani rahatsız, huzursuz bir hali söz konusu. Herakli bu adama yani Beyti Maktis'e oranın valisine geldiği zaman e, görüyorlar ki sıkıntılı bir hali var. bir O e, şeyin komutanlarından biri diyor ki, e, oradaki e, İbni Natur'un komutanlarından bir tanesi, seni diyor senin... E, şeklinin şemalinin sıkıntılı görüyoruz. Nedir bu halin?" diyor. İbn Nhatır'ın komutanlarından biri onu söylüyor. Ve eee İbn Nhatır diyor ki, Hıraklı yıldız ilminden anlayan bir insandı. Yıldızlara bakıyor. Kahinlikten anlayan bir insanmış. Ona bu sorulunca diyor ki ben diyor yıldızları geceleyin eee gördüm. Yıldızlar içerisine Ki baktım. Melik yani idareci, e, kral zuhur edecek. Melik gelecek. Bir lider, kral gelecek diye gördüm diyor. Bunu sezinlediğini yıldızlara baktığı zaman bunu sezinlediğini söylüyor. Bu ümmetin içerisinde yani bu sizin diyor e, millet... Hırak'lı İbni Natura, Beyti Maktis'in valisine. Onlar da, o da diyor ki sadece Yahudiler var. Diyor. Emret onlara haber gönderelim, öldürelim onları. Diyor. Madem onlardan Melik birisi mı? çıkacak mı? Öldürelim diyor. Ondan sonra bu ara çok geçmeden bir elçi geliyor. O da Gassam Melikinden bir elçi. Bu elçi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haberlerini haber veriyor. Yani bir peygamber olarak zuhur ettiğini falan. Bunu Hiraqlı alınca, bu haber alınca diyor ki gidin ve bakın. Bakıyorlar ki o Araplar yani sünnet olan kimseler o kastediliyor ediliyor. Ee, Araplara bu sorulunca, o durum anlaşılınca diyor ki e, bu gelen elçiler evet sünnet olan kimselerdir manasında. Hiraqlı diyor ki İşte bu e, melik zuhur edecektir. Bu sünnet olan kimseler e, başındaki kimse galip gelecektir, ortaya çıkacaktır diyor. Sonra Hıraklı bununla kalmayıp e, bir mektup yazıyor. Arkadaşı, kendisi gibi bilgin bir arkadaşına mektup yazıyor. Bu arkadaşı da e, Berumiyeh adında birisi. berumiye Yani benim diyor düşündüklerim, hissettiklerim doğru mu manasında e, ona mektup yazınca kendisi de Hymus denen bölgeye geliyor Hırakli. Mektubu gönderiyor. Henüz o Hymus'tan dönmeden mektubun cevabı geliyor. Evet diyor e, senin diyor görüşlerin yani düşündüğün şeyler doğrudur. Yani o arkadaşı da e, Hırakli'nin söylediği, düşündüğü şeylere E, muafık olan, uygun olan şeyleri söylüyor. E, bunun neticesinde Hıraklı anlıyor peygamber. Yani peygamberin çıktığını anlıyor. Hıraklı Rum'un ileri gelenlerine izin veriyor. Toplanmalar için. Bir saraya, saraya toplanıyorlar. Hımız bölgede sonra kapıların bütün hepsinin kapatılmasından bahsediyor. Kapılar kapatılıyor. Sonra da diyor ki ey Rum'un ileri gelenleri. Sizin felahınız ve doğruluğunuz nedir diyor. Biliyor musunuz? Bu diyor mülkünüzün elinde bulundurduğunuz malın mülkün sabit kalması, elinizde kalması için doğru olan, rüştü olan nedir biliyor musunuz? Bu nebiye, bu peygambere tabi olun diyor. İlan ediyor. Ondan sonra insanlar, oraya giren insanlar, burada anlatıldığına göre, affedersin eşeklerin kaçması gibi hemen kapılara yöneliyorlar. Hemen kapılara yöneliyorlar. Bakıyorlar ki kapılar kapalı. Kilitli bir vaziyette. Hıraklı insanların böyle nefret ettiğini görünce, Kaçıp gittiğini görünce onların iman etmesinden yana ümitsüzlüğe kapılıyor. Diyor ki, geri gelin diyor. Onları bana geri getirin. Ve diyor ki, ben sizi imtihan etmek istedim. Acaba dininiz üzere siz sağlam mısınız? Yani inandığınız o Hristiyanlık dini üzere sağlam mısınız? Ben sizi bunu imtihan etmek için söyledim diyor. Böyle söyleyince hemen ayaklarına kapanıyorlar. Şeyin ayağına, kralın ayağına secde ediyorlar ve ondan razı oluyorlar. Hadisi rivayet eden diyor ki Hıraklı'nın son hali işte buydu diyor. Evet. Halkına bakıyor ki yani iman etmeyecekler. O da iman etmemiş oluyor. Yani. Evet Rumun E, büyüğü yani Kayser'e gönderilen mektup ve onların e, takındığı tavır bu şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim <gülüyor> Farisilerin Meliki Kisra'ya e, bir mektup gönderiyor. Hadis yine Abdullah bin Abbas'tan Buhare'de geliyor. Evet. Abdullah bin Huzafe Semi'yi onlara elçi olarak gönderiyor. Evet. Bu elçi mektubu ona veriyor. Davet mektubunu. Tabi adam bunu yırtıyor, parça parça yapıyor. Sonra Aleyhisselatü ve Selam da bu Melik'in yani İranlı Kisran aleyhine beddua ediyor. Bu bedduanın neticesinde e, Kısra'nın e, ordusu Kayser'in ordusuna yani Rumlara yeniliyor. Ondan sonra da Kısra'nın oğlu e, Şir-i denen oğlu Kısra'yı, babasını öldürüyor ve tahtına geçiyor. Bedduanın neticesinde. Evet. Bununla ilgili rivayetlerden e, Said bin Müseyyeb'in rivayetleri var rahmetullah aleyhin, tabiindendir. Tabinin büyüklerinden ve bunun rivayeti e, genelde mürsel olduğu zaman makbuldür. Çünkü alimler e, bunun hakkında çok siga olduğu için, çok sahabe ile görüştüğü için eğer mürsel olarak yani sahabenin ismini zikretmeksizin direkt aleyhissalatü vesselamdan hadis rivayet ederse E, mürsel'i sahihtir diyorlar. Veya tabi e, zikretmeksizin onun için bunun e, rivayetleri, Mürsel'leri e, sahihtir diyorlar. Yoksa normal bir Mürsel olsa yani Mürsel kopukluk demek sahabenin ismi zikredilmemiş olsa o hadis otomatikman zayıf, zayıf olur. Evet. Bu Said bin Müseyye bin rivayet ettiği hadise göre e, Aleyhisselatü ve Besmele ile başlayan Bu Allah'ın Resulü Muhammed'den Kisra'ya, Kayser'e ve Necaşi'ye diye yazdığı bir mektuptur. Ortak olarak bunları yazıyor. Buralara gönderdiği mektupta hep az önce söylediğim ayet-i kerime var. Ey Ta'ala ila kelimetin sevam beynenâ ve beynekum. Yani sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye gelin. Ellâne bu da İllâllâhi ve lâ nüşrike bihi şey'a. Allah'a ibadet edin, sadece Allah'a ibadet edelim ve ona hiçbir şey şirk koşmayalım ve ilahir devam eden ayet-i yazıp gönderiyor. Evet. Şimdi bu hususta Kisra'ya gönderilen mektupla ilgili bir detay var. Sürek Albani Rahimahullah bu detaylı bilgiyi de hasenliyor, Hasan derecesinde. Onu söyleyecek olursak, Bu şekilde aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü Muhammed'den Kisra'ya, Faris'in yani İranlıların büyüğü olan Kisra'ya, lideri olan Kisra'ya bu bir mektuptur. Selamun ala menittebe al huda ifadesinde kullanıyor. Yani hidayet, şey selam, hidayete tabi olan kimselere olsun diye. Ondan sonra orada e, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun şeriki olmadığına, Muhammed'in onun e, kulu ve Resulü olduğuna dair ifadeler de yer alıyor ve seni diyor Allah'a davet ediyorum. Ben Allah'ın Resulü insanların hepsine gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Ee, diri olan kimseleri uyarmak içindir. Ve e, azabın da kafirlere hak olması için ben Allah'ın Resulüyüm. Müslüman olursan ne ala. Eğer Müslüman olmazsan o zaman mecusuların yani sana tabi olan halkının bütün günahın senin üzerinedir diyor. Bunu okuduğu zaman Kisra e, yırtıyor diyor ki benim kölem adam yani kölem konumundaki bir adam mı bana yazı yazıyor diyor. benim kölem gibi olan bir adam mı bana yazı yazıyor mektup yazıyor diyor ve mektubu parçalıyor sonra bu Kisra bazen adındaki e, Yemen'deki o zaman Yemen'de e, de Farisiler var ve Yemen Kisra'ya yani Farisilere o zamanki Pers İmparatorluğuna bağlı eee bazen adındaki valisine yazı gönderiyor. Diyor ki böyle böyle bir Hicaz'da bir adam çıkmış kendisini peygamber olduğunu iddia ediyor. Buna iki tane sağlam adamlarından gönder onu bana getirsinler diyor. <gülüyor> onu asırlar getirsinler bana diyor. O bazen de iki tane adamı gönderiyor. Onlardan bir tanesi bu bazenin hizmetlisiymiş. Aynı zamanda katibi filan Babev diye denilen bir adam. Diğeri de e, Har Husra denilen bir veyahut da Hurra Husra denilen bir adam. iki kişiyi gönderiyor. E, o Muhammed denilen adamı bana alın getirin diye Şey, haber gönderiyor ve bazen de onun için yani gidin bir bakın bu adam kimmiştir onun haberlerini getirin bana diye iki, iki adamını gönderiyor vali. Bunlar yola çıktıkları zaman Taif'e geliyorlar Taif'te e, müşriklerle o Kureyşli müşriklerden karşılaşınca ondan sonra nerededir diyor soruyorlar. Yani Muhammed denilen adamı. O da, onlar da Medine'de diyorlar. Sonra sonra <gülüyor> O iki kişinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı almaya ondan haber getirmeye gittiğini görünce müşrikler seviniyorlar. Yani kendilerinden geçiyorlar. Melikler Meliki, Şahlar Şahı Kisra demek ki bu Muhammed'e yani savaş açmış, işimiz kolaylaştı manasında seviniyorlar. Yani. O ona yeterli gelecektir diye seviniyorlar. Sonra bu iki adam geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyorlar. Medine'ye geldikleri zaman diyorlar ki e, biz seni götürmek için Kisra bize e, valisi bazen vasıtasıyla emir verdi. Biz seni götürmek için geldik diyorlar. Sen eğer diyor sana söylediğiniz şeyi yaparsan bu Melikler Meliki, Şahlar Şahı yani e, sana faydalı olacak şeyleri yapar. Yani sana dokunmaz. Senden elini çeker. Ee, eğer diyor sen bizim dediğimizi yapmazsan, bizimle beraber gelmezsen o zaman da bilmiş ol o Melik Kisra seni yok edecektir. Senin kavmini de yok edecektir. Ee, ve memleketini de harap edecektir. Yıkıp yakacaktır diyor. Yani. Harap edecektir. Aleyhissalatü Vesselam Bu iki kişinin yanına gelmeden önce bir rivayette, onların yanına çıktığı zaman, bakıyor onların suratına, o iki gelen adama, onlardan bir hoşnutsuzluk oluyor. Diyor ki, onların, yani size mi, size bunu melikiniz, Rabbiniz, efendiniz mi emretti diyor. Yüzlerinde çünkü, sakalları kazınmış, bıyıkları da böyle uzatılmış olarak görünce bunu size Rabbiniz mi emretti? Diyor. Benim Rabbim de diyor sakalı uzatmamı, bıyıkları da kısaltmamı emretti diyor. Onlara böyle söylüyor. O gelen iki elçiye. Sonra diyor, onlarla konuştuktan sonra ee, diyor ki bekleyin. Ben size sonra ne yapacağımı söyleyeceğim. Gidiyor aleyhissalatü vesselam. E, sonra, bir müddet sonra geliyor tabi bu arada Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geliyor bildiriliyor kendisine ne, e, neyin ne olduğu Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği semanın haberleriyle yani vahiy ile geliyor diyor ki Kisra'nın oğlu diyor bunların haberi yok daha Kisra'nın oğlu yani <gülüyor> Şirebey babasını Kisra'yı öldürmüştür diyor ve şu şu şu aylarda Ve şu şu gecede şöyle şöyle olmuştur bu olay diyor. Buna haber veriyor. Ve tahta diyor yani babasının yerine de şiir-i veh geçmiştir diyor. Bunlara bu haberi verince sen ne diyorsun diyorlar. Bu iki tane gelen elçi sen neden bahsediyorsun? Biz sana bundan daha kolay bir şey söyleyelim kolay olan bir şey ile görevlenmiştik. Bunu üstlenmiştik. Sen bize ne diyorsun? Bunu yazacak mıyız? Bunu Kisra'ya haber verecek miyiz bu söylediklerini? Diyor. O da evet haber verin diyor. Aleyhisselatü vesselam. Gidin diyor. O Kisra'ya haber verin ve deyin ki benim dinim ve hükümranlığım Kisra'nın sahip olduğu yerlere kadar ulaşacaktır. Ve böyle ah atların veya develerin ayaklarının bastığı her yere ulaşacaktır diyor. Benim dinim diyor. Ve ona deyin ki liderinize eğer e, Müslüman olursan bu tabi bazen valiye gidecek olan e, sözler. Eğer Müslüman olursan sana elinin altındaki şeyleri veririz. Yani tekrar seni oraya vali olarak tayin ederiz. Ve sen kavminden kavminin insanlarına meliklik yaparsın. Bunu tekrar sana bu vazifeyi veririz diyor. Bunu gidin söyleyin diyor. Sonra bu gelen iki adamdan hurra hasra denilen elçiye bir kayış kemer veriyor. İçerisinde de altın ve gümüşler var. Onu daha önce aleyhisselatü bir başka melik hediye etmiş. Onu da hediye olarak veriyor. Bu iki adam çıkıyorlar, geliyorlar bazene yani Yemen'e liderlerine, komutanlarına durumu anlatınca adam diyor ki vallahi diyor bu meliklerin, kralların sözü değildir. Ben onu diyor peygamber olduğunu düşünüyorum. Diyor. Peygamber olduğunu düşünüyorum bu adamın diyor. Onu söyledikleri mutla mutlaka olacaktı Eğer hak ise o nebidir, murseldir Eğer e, yani o söyledikleri hak değilse ortaya çıkmazsa o zaman biz ileride ne yapacağımızı düşünürüz diyor bazen. Sonra çok geçmeden Kisra'nın bazenâ valisi bazenâ e, İran tarafından, Horasan tarafından mektubu geliyor. Mektupta Aynan Ali Sırat ve Sıram'ın daha bunların haberi yok. Ayn Sırat ve haberi verdiği gibi babasını öldürdüğü, öldürme sebebinin ise e, şerefli kimseleri öldürmeyi helal saydığı için, bu Kisra'ya babasına kızdığı için, babasını öldürdüğünü, tahta geçtiğini haber veriyor. E, ve benden diyor, sana bir şey gelinceye kadar şey yapma. Benim adıma diyor, halkından biat al. Bana biat etsinler. Ve Benden sana herhangi bir emir gelinceye kadar sakın diyor, harekete geçme diyor. Bu yazı da gelince Bağzana Bağzana ulaşınca diyor ki bu adam yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir diyor. Ama Kisra bu arada peygamber aleyhissalatü ve ilgili herhangi bir şey söylemiyor ona. Başka rivayetlerde anlatıldığına göre eğer sahipse. Netice itibariyle bazen denilen bu vali Çisra'nın valisi, Yemen'deki vali bu adam e, peygamberdir diyor. Müslüman oluyor. Ve e, fa, Farslılardan onunla birlikte bulunan Yemen'deki kimseler de Müslüman oluyorlar. Hatta aleyhissalatü vesselam onu oraya vali olarak, ilk vali olarak tayin ediyor. Evet. Sonra bazanın bu hani giden elçilerinden Bâbeyh diyor ki, peygamber aleyhissalatü giden elçilerden Yani öyle bir heybeti vardı ki diyor, yanında kimse yoktu diyor. Pe o peygamberin diyor, yanında kimse yoktu. Hani kralların yanında bir sürü korumaları, e korkunç insanlar, korkutucu, ürkütücü insanlar oluyor. Öyle bir heybeti vardı ki hiç görmedim böyle bir heybet diyor. Onun bazen diyor ki yanında herhangi bir yanın koruması, e polisi falan var mıydı? Hayır yoktu diyor. O kadar da etkilenmiş yani. Evet. Bu da işte... Kisra ve Bazan'la ilgili geçen kısa ve onlara yazılan mektup. Kisra netice itibariyle yani Farislilerin lideri kabul etmiyor ama onun valisi bazen kabul ediyor. Necaşi'ye aleyhissalatü vesselam'ın bir mektubu var. O da İmam Müslüm'ün sahihinde geldiği üzere Nebi aleyhissalatü vesselam ileri gelen kimseleri Allah'a et, davet etmeye devam etti ve Onlardan Kisra, Kayser ve Necaşi. Şimdi az önce söylediğimiz gibi Kisra e, işte o Farislilerin komutanlarına veya liderlerine verilen isim. Kayser ise Kayser Rumlulara. Ama diyor hadiste Necaşi'ye gönderilen e, bu mektup o Müslüman olan Necaşi'ye gönderilen mektup değildi. Başka bir Necaşi yani. Başka bir kral. kastediliyor diyor. Dördüncü olarak İbn-i Kayyum Rahimahullah da Zad-ül bunu bu şekilde doğrulamış. Dördüncüsü kardeşlerim, e, Muvalkis denilen bir Mısır lideri var, ona Aleyhissiratü Vesselam bir mektup gönderiyor. Hatip İbni Ebi Belta'a ile, Hatip İbni Ebi Belta'a bir yazı gönderiyor. Orada da yine bu Allah'ın kulu ve Rasulü Muhammed'den Kıptilerin Mısır'da kimler vardı Kıptiler vardı Kıptilerin büyüğü lideri mevkısa muvakkısa bir mektuptur diyor yine selamun ala men ittebaal huda hidayete tabi olanlara selam olsun ifadesi seni diyor İslam'a çağırıyorum eğer Müslüman olursan salim kalırsın ve Müslüman olursan Allah sana ecrini iki kat verir eğer yüz çevirirsen o zaman kıtlıların günahı da senin boynunda der diyor. Ve az önce söylediğim ayet-i kerimeye ya ehli kitabe taala ila kiremedin. Onlar da demek ki ehli kitaptan Hristiyanlar Allahu alem. Eee in taala ya na ve bainikum. Ey ehli kitap sizinle bizim aramızdaki eşit olan kelimeye gelin. Ella da illallah ve la nusuke bihi şeya. Allah'a hiçbir şirk şey, koşmamak. Allah'a ibadet etmek ve hiçbir şeye şirk koşmamak üzere eşit olan kelimeye gelin ifadesini kullanın. Bunu alınca e, Mukavkıs bu mektubu alınca o da diyor ki <gülüyor> bu Muhammed bin Abdillah'a e, benim mektubum onadır diyor. Mukavkıs yani ben Rum'um şeyim e, Mısır'ın büyüğünden Muhammed'e diyor. Sana selam olsun diyor. Sen diyor gönderdiğin mektubu okudum. Söylediğin şeyleri anladım. Sen diyor söylediğin şeylere yani dinine davet ediyorsun. Anladım ki sen Nebi'sin. Yani en son baki kalan, geriye kalan bir peygambersin. Ben Şam'da çıkacağını bunu zannediyordum. Senin diyor elçine ikramda bulundum ve sana iki tane cariye gönderiyorum. Kıptililerden Ve elbise gönderiyorum. Sana diyor bagle, yani bir katır hediye gönderiyorum diyor. Onun adı da Düldülmüş. O kendisine bilmen için diyor. Sana selam olsun diyor. Başka bir şey söylemiyor adam. Müslüman olmuyor yani. Bu da Müslüman olmuyor. O iki cariye birisi Mâriye. Diğeri de Sivri'nin adında. Bu Mâriye'den de kim oluyor biliyorsunuz? İbrahim. Kıpti Mâriye'den İbrahim Aleyhisselam ölüyor. Sonra da ölüyor. Bu adam da bu şekilde başka şeylerde anlatıldığına göre sıf saltanatı elinden gidecek diye Müslüman olmuyor. Ama elçiye iyi davranıyor. Mısır'a da bu şekilde bir davet gitmiş oluyor değerli kardeşlerim. Beşincisi Aleyhisselatü Vesselam E, Arapların bu sefer Arapların ileri gelenlerine e, cabbar olan firavun tipli insanlara ama lider konumundaki insanlara e, mektup yazıyor onlardan bir tanesini Enes radıyallahu rivayet ediyor cahiliyenin büyüklerine aleyhissalatü vesselam ashabından e, bazı kimseleri elçi olarak gönderdi diyor onlardan birine elçi gittiği zaman diyor ki yani Rabbin kimdir Yani senin çağırdığın şey o Allah'ın demirden mi, bakırdan mı, gümüş gümüşten mi yoksa altından mı ne, ne neye çağırıyorsun? Sübhanallah. Nauz billah. Elçi de bunu haber e, bu şekilde söylediğini dinleyince geliyor Ali İsrailoğlu ama diyor ki bu adam bu melik ileri gelen böyle böyle söyledi aleyhissalatü vesselam ikinci sefer gönderiyor aynı şeyleri gene söylüyor adam Üç, üçüncü sefer söylüyor aynı şeyleri ge geri söyleyince yani sen Rabbin işte bakırdan mı demirden mi altından mı gümüşten mi deyince e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki senin o e, gittiğin adam var ya diyor onu diyor saiga yıldırım diyor yakmıştır diyor ve şu ayet kerime geliyor Ve yursulü O yıldırımları gönderir ve dilediği kimseye o yıldırımlar isabet eder. Vehü mücâdeleun fe ve huve şedidul Ve onlar Allah hakkında ki Allah azze ve celle'nin gücü çok şedid, sağlam olduğu halde, çok güçlü olduğu halde Allah hakkında tartışırken onlara o isabet eder diyor yani. Evet. Bir başka rivayette bu da sahih bir rivayet. Adam bu şekilde, bu adam, yani kendisine elçi gönderilen adam, bunları konuşurken, Allah Azze ve Celle onun tam karşısına bir bulut gönderiyor. Sonra gök gürlüyor, içerisinden bir şimşek e, çıkıyor, e, yıldırım çıkıyor daha doğrusu, şimşek diyorum. O buluttan bir yıldırım çıkıyor, adamın kafatasını alıp götürüyor. Bu rivayette sayın. Bu şekilde adam, o müttahil e, müstekbir, mütekebbir büyüklenen adam da cezasını bulmuş oluyor. Altıncısı e, Hevze'ye, Hevze bin Ali el-Hanefi, Yemame'ye gönderilen e, bir yazgı, daha doğrusu mektup evet yine aleyhissalatü vesselam bu Allah'ın Resulü Muhammed'den e, Hevze bin Ali'ye diyor. Aynı şeyler burada da aşağı yukarı var e, <gülüyor> ifadeler bil ki diyor Vesselam, bu hayvanların tırnaklarının ayaklarının bastığı yerlere bu dini ulaşacaktır diyor. Müslüman ol. Salim kalırsın. Senin için yani Müslüman olursan sahip olduğun şeyi sana tekrar vereceğiz. Yani sen yine hükümdar olarak, olarak kalacaksın diyor. Oraya e, Salid adındaki Salid bin Amr El Amiri adındaki sahabeyi elçi olarak gönderiyor. Bu adam da Yani e, Hevezah İbni Ali, bu yemamenin komutanı, elçiye iyi davranıyor. Onu giydiriyor, ikram ediyor ve e, aleyhissalatü vesselama e, yazı yazıyor. Senin davet ettiğin şey ne kadar güzeldir, ne hoştur diye yazı yazıyor. <gülüyor> Arap diyor, benim diyor, benim bulunduğum mekana saygı duyar, benden çekinirler diyor. Benimle... E, <gülüyor> bana bir e, emir ver onlara evet e, bana bir emir ver diyor e, emredeceğin şeylerin bir kısmını ben onları e, yerine getireyim onlara tabi olayım diyor ama e, Mekke'nin hemen fethinden sonra bu adam e, ölüyor vefat ediyor sonra oradan yemam eden kezzab yani yalancı bir peygamber çıkıyor aleyhissalatü vesselam o yemam eden yalancı bir peygamberin çıkacağına haber veriyor İşte Yemami ehline gönderilen yazgıda mektupta bu şekilde. Son olarak değerli kardeşlerim e, yedincisi yedincisi Necaşi'ye bir mektup gönderiyor. O zaman Cafer bin Ebi Talib, yani Mekke'den göç edenler Necaşi'nin yanında bulunuyorlar. O Necaşi'ye işte e, Habeş kralına bir e, mektup yazıyor. <gülüyor> Ve Bu mektubun neticesinde de Amr ebni As ve Halib ebni Velid e, Müslüman oluyorlar. Şimdi ondan kısaca bahsedeceğiz inşallah. Şimdi Kureyş, Kureyşli müşrikler o olan olaylar neticesinde yani Hudeybiye anlaşmasından sonra gelişen Ebu'l Basir'in ve Ebu Cender'in yaptığı e, kendi başlarına o deniz kıyısında yaptığı şeylerden dolayı Kureyş'i rica edip de o şarttan vazgeçince yani kendilerinden Müslümanlara gelecek kimselerin iade edilmesi şartından vazgeçiyorlar. Bunun neticesinde de işte Amr bin As ve Halid bin Velid Müslüman oluyorlar. Şimdi onların İslami ise kendilerinin anlattığına göre Amr bin As'ın As anlattığına göre diyor ki Amr ebine As radıyallahu anh bu diyor savaşlardan sonra yani Bedir-Hendek-Uhud savaşından sonra kendisinde bir düşünce hasıl oluyor. Diyor ki ben de bir düşünce hasıl oldu. Ve insanlar da diyor benim görüşümü dinlerlerdi. İnsanlar benim görüşümü dinlerlerdi. Diyor ki Amr bin As. Biliyor musunuz diyor, Muhammed'in işi galip gelmeye, artık üstün gelmeye başladı. Yani kötü bir şekilde üstün gelmeye. Benim bir düşüncem var. Ne dersiniz diyor. Onlar da diyorlar ki müşrikler, sonra bakalım ne diyorsun? Yani düşüncen nedir? Fikrin nedir? Necaşe'ye gidelim diyor. Necaşe'ye ya gidelim. Yani onun e, ülkesine sığınalım demek istiyor. Onun yanında bulunuruz. Eğer Muhammed'in işi galip gelirse, yani Muhammed artık sallallahu aleyhi ve sellem iyice E, galip gelmeye başlarsa bizim kavmimize karşı zafer elde etmiş olursa biz Necaş'ın yanında oluruz ve Muhammed'in elinin altında olmaktansa Necaş'ın elinin altında onun hükümranlığı altında olmak daha iyidir diyor. Eğer diyor kavmimiz müşrikler galip gelecek olursa da diyor e, o zaman diyor biz onlardan kendi kavmimizden ancak hayır görürüz nasıl olursa diyor. Onlar da diyorlar ki meşrikler tamam diyor senin görüş senin görüşün doğru olan görüş budur diyorlar. Görüşüne katılıyorlar. Sonra diyor ki toplayın yani ona Necaşi'ye o Melike'ye götürebileceğimiz tüm hediyeleri toplayın. O zaman da onlarda en değerli hediye şeymiş meşin deri. Derileri topluyorlar ondan sonra yüklüyorlar. Amr İbni As doğru e, Necaşi'ye gidiyor Habeşistan'a. E. Sonra diyor ki ben de onun yanına Necaşi'nin yanına vardığım zaman E, Aleyhissalatü Vesselam'ın elçisi Amr bin Ümeyye de geliyor. Evet. Bu e, sahabe bu elçiyi Aleyhissalatü Vesselam işte Necaşi'ye gönderiyor. E, İslam'a davet için de e, oradaki hicret eden Müslümanlar hakkında görüşmek için gönderiyor Aleyhissalatü Vesselam. Bu elçi Sonra e, diyor ki Amr İbni As bu adamı görünce Muhammed'in elçisini e, görünce diyor, arkadaşlarıma dedim ki ben bunu diyor, şeyden Necaşi'den isteyeyim, o da bana versin ve onun boynunu vuruyorum. Dedim diyor. Böyle söyledim arkadaşlara diyor. Bu durumda da diyor, e, Kureyşliler bunu haber alır, yani Kureyşliler artık benim onu, o işi başardığımı bilirler, yani bununla memnun olurlar diyor, demek istiyor. Neyse. Sonra netice itibariyle kardeşlerim e, bu Amr İbn As Melik Necaşi'nin yanına giriyor. Ona merha, e, merhaba diyor. Ey dostum merhaba şeklinde onu hoş bir şekilde karşılıyor. E, Melik Necaşi diyor ki hediyeler mi getirdin? Ne hediye getirdin? diyor. Amr bin Hasta evet diyor sana hediyeler getirdim. Sana birçok meşinler deri olan eşyalar getirdim diyor. Ona ona yaklaştırıyor. Önüne sunuyor, takdim ediyor adam bundan yani çok memnun oluyor, iştaha kabarıyor tabiri caizse ve diyor ki bunun neticesinde ey melik diyor, ey kral ben diyor senin yanında bir adam gördüm o peygamber aleyhissalatü vesselamın elçisinden bahsederek, o diyor bizim düşmanımız olan diyor, düşmanımızın diyor elçisi diyor, onu sana onu bana ver ben onun boynunu bir vurayım diyor <gülüyor> o bizim şereflilerimizi diyor şereflilerimize en e, iyilerimize, en değerlilerimize isabet etti, yani onları öldürdü." diyor. Melik Nicâşi öyle bir sinirleniyor ki, elini diyor, uza, elini uzattı bana diyor, burnumun bir tane vurdu diyor. Amr İbni As diyor ki, o zaman istedim ki diyor, yani utancımdan, yer yarılsa, yerin dibine geçse, geçseydim, istedim diyor. Ne diyor biliyor musun, S sadece bununla kalmıyor, tabi Amr bin As vallahi diyor ey kralım yani senin bundan hoşlanmayacağını bilseydim ben bunu istemezdim böyle bir şey söylemezdim senden istemezdim diyor diyor ki Melik Necaşi sen diyor Namusul Ekber'in kendisine geldiği yani Cebrail'in kendisine geldiği adamın elçisini mi öldürmek istiyorsun diyor Cebrail'in kendisine geldiği Namusul Ekber diyor Onun elçisini mi öldüreceksin sen? Diyor. O, Musa'ya gelen elçidir diyor, namusul ekber, bunu mu öldüreceksin? Diyor. Dedim ki, ey Melik, gerçekten bu böyle mi? Ya Amr İbn As diyor ki, ben yani, dedim öyle mi, doğru mu? diyor O da diyor ki, yazıklar olsun sana Amr diyor, bana itaat et ve tabi ol diyor. <gülüyor> işte diyor, bu haktır. Bu doğru dindir diyor. Muhakkak ki bu muhalif olan kimseler, yani bu Muhammed'e karşı çıkan kimselere karşı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zafer kazanacaktır, üstün gelecektir diyor. Tıpkı diyor Musa'nın Firavun'a galip geldiği gibi galip gelecektir diyor. Musa'nın Firavun'a ve ordularına galip geldiği gibi diyor. Sonra diyor ki benimle beyatlaşır mısın İslam üzere diyor. Yani İslam üzere Müslüman olmak üzere e, baya, bana beyat e, benim beyatımı alır mısın dedim diyor Amr ibn As. Yani ikna oluyor orada. O da tabi diyor elini uzatıyor ondan sonra Müslüman olduğu üzere Amr ibn As orada beyat ediyor. Ama diyor çıktım diyor arkadaşlarıma bunu söylemedim diyor. Sonra hemen diyor yola koyuldum ve Medine'ye geldim diyor. Aslında orada Müslüman olduğunu söylüyor. Amr bin As Necaşi'ye Müslümanlığını kabul ediyor. Kabul ettiğini söylüyor. Fakat arkadaşların yanında çıkınca hiçbir şey söylemeden doğru aleyhissalatü vesselam yanına geliyor. Bir yere geliyor konaklarken bir iki tane adam görüyor. Onlar yanına yaklaşıyor bir bakıyor ki Halid bin Velid. Hayırdır Ebu Süleyman diyor. Küngesinde Ebu Süleyman hayırdır nereye gidiyorsun diyor. O da diyor ki artık yol ortaya çıkmıştır. Yani gidilecek yol belli olmuştur diyor. Gidilecek yer belli. Ve ikisi birlikte gidiyorlar. Bir de onlarla birlikte Osman bin Talha var. O da aynı şekilde. Ee, bazı rivayetlerde o şey e, Halid bin Velid Osman bin Talha ile beraber iki kişilermiş. Öyle anlatılıyor. Eğer sahihse. Neyse bunlar hep birlikte aleyhissalatü vesselamın yanına geliyorlar. İlk önce diyor Halid öne geçti ve e, İslam üzere beyat etti. Müslüman ol, olduğunu ilan etti diyor. Sonra da diyor Amr İbni As anlatıyor. Ben geçtim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki Subhanallah benim diyor geçmiş günahlarımı Allah'ın bağışlaması üzere, bağışlanmak üzere diyor. Ben diyor sana beyat ediyorum, Müslüman oluyorum diyor. Bunun üzere ve el-istirat <gülüyor> <gülüyor> diyor ki ey Amr, <gülüyor> yani böyle bir şart ileri, ileri sürünce ey Amr, beyat et. Yani Müslüman ol. Çünkü İslam öncesini ister diyor. El-İslamu yecib bu mekanı kablehu diyor. İslam öncesini siler diyor. Niye böyle diyor adam? Çok çünkü. Yani her savaşta bulunmuş İslam'a İslam karşı, Müslümanlara karşı bir sürü eziyetler yapmış, bir sürü işler yapmış. Bunların bağışlanması için şart koşuyor. Aleyhisselatü da, sen diyor beyat et. Sen İslam'a gir yeter ki. İslam öncesini siler diyor. İşte böyle aziz, böyle yüce bir din yani. Peki İslam'a yani girenler için ne var? Yani girdikten sonra e, günah işleyen, yanlış işler çevirenler için de var? Onlar için de günahından tövbe eden kimse. Kim günahından tövbe ederse diyor hadiste aleyhissalatü vesselam hiç günah işlememiş gibi diyor. Elhamdülillah. Allah tövbeden mahrum bırakmasın. Allah azze ve celle dinimizin kıymetini bilmeyi ona göre yaşamayı bizlere nasip etsin. bizlerin çoluğumuzu, çocuğumuzu ıslah etsin değerli kardeşlerim. Kazb Allahu alejhi wa sallallahu alejhi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.